Değerli Diyanet TV izleyicileri, İlmihal programımızın bu haftaki bölümüne hoş geldiniz. Daha önceki bölümlerimizde kurban konusunu ve onun peşinden de adak konusunu ele almaya çalışmıştık. Bu Her iki ibadet de bir Müslüman bireyin dini hayatını yaşayabilmesi, daha güzel yaşayabilmesi için oldukça önemli ibadetlerdendi. Özellikle adak ibadeti kişinin aslında kendisinin doğrudan doğruya yükümlülüğünde olmadığı halde kendi kendisine söz vermek suretiyle Allah'ın huzurunda bir şeyi zorunlu hale kendisi için zorunlu hale getirmesi anlamına geliyordu. Bu anlama daha yakın bir başka ibadet çeşidimiz daha vardır. O da yemindir. Yemin bir anlamda ibadettir diyoruz. Çünkü gerek bu yeminin yapılış biçiminin e, Allah'ın e, adıyla ya da onun sıfatlarıyla yapılmış olması gerekse e, bunun kefaretinin ibadet türünden bazı şeylerle yerine getirilmiş olması yemini Aynı zamanda bir ibadet haline getirmiş olmaktadır. Tabii ki yeminin ayrıca bir de ceza anlamı vardır. İşte bugünkü bölümümüzde ibadet Pro ilmah programımızın bugünkü bölümünde yemin konusuyla başlayarak bu konularla ilgili dini bilgileri sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Değerli izleyenler, insan toplumsal bir varlık yani bir toplum içerisinde yaşıyor ve her gün Başka insanlarla bir şekilde ilişki kuruyor e, ve bu toplumsal ilişkilerde karşılıklı güven e, ve e, sadakat e, son derece önemlidir ve karşılıklı herkes tarafından beklenen bir olgudur. Tabii insanlar kimi zaman sözlerine ya da eylemlerine ayrı bir inandırıcılık kuvveti kazandırmak isterler. İşte bu isteğin gerçekleştirebilmesinin yani günlük hayatımızdaki en kolay, en çok başvurulan araçlarından bir tanesi de yeminlerdir. Yeminler yani insanlar e, kutsal olarak e, kabul ettikleri ya da ortak yani ortak ilkeler, ortak değerler olarak kabul ettikleri şeyler adına and içmek suretiyle yani bu şekilde muhataplarına belli bir güven duygusu kazandırmak isterler. E, gerek e, sosyal hayatımızda yapmış olduğumuz sözleşmeler e, yahut işte ikili ya, ya da çok taraflı ilişkiler e, bu şekilde karşılıklı güvene bağlanmış olur ve e, bu da e, dolayısıyla toplumda daha istikrarlı daha güvenli bir ortamın e, sağlanmasına katkı sağlamış olur. Tabii ayrıca yani ki insanların bireysel olarak karşılıklı birbirlerine e, yapmış oldukları yeminler, yeminleşmelerin dışında bir de yani hukuki anlamda yeminler de vardır. Zaten hani bütün toplumlarda mahkemelerde bir dava görülürken bir ispat vasıtası olarak da bazen bir yemine başvurulduğu görülür. Değerli izleyenler aslında yani dini ve ahlaki değerlere gönülden bağlanan insanların sözlerini kuvvetlendirmek için ya da hani bir konuda doğru olduğunu ispat etmek için e, ayrı bir unsura, ayrı bir yemine ya da başka bir şeye ihtiyacı yoktur. Çünkü İslam dini, yani bu kendisine, yani bu dine inananlar e, bakımından e, aslında onların her durumda özüyle, sözüyle doğru olmalarını bekler. Yani pek çok ayet-i kerimede bunlar açık bir şekilde ifade edilir. Yani bunlar içerisinde özellikle de فَاسْتَقِمْ كَمَا umirta Sana emrolunduğu gibi dost doğru ol ayeti e, ve yine وَالَّذ۪ينَهُمْ ve وَاَحْدِهِمْ raun Yani onlar emanetlerini gözeten ve sözlerini yerine getirenlerdir ayet-i kerimesi. Bu konuda çok net, açık bir şekilde bu gerçeği ortaya koymaktadır. Dolayısıyla bir Müslümanın sosyal ilişkilerinde yemin etmeye çok da fazla ihtiyacı yoktur. Yani sözünü karşı tarafa, e, güvendirmek için e, inandırmak için e, illaki yemin etme mecburiyeti yoktur. Çünkü o özüyle sözüyle zaten kendisinin doğru ve güvenilir olduğunu ortaya koymak da durumundadır. Ama bununla beraber hani bütün toplumlarda yemin etmek e, bir adet haline gelmiştir. Yani insanların karşılıklı birbirlerine daha fazla güven vermek için bu şekilde sözlerini ya da vaatlerini pekiştirmek bütün toplumlarda mevcut olan bir şeydir. O yüzden İslam dini de yani aslında hani örfleri, insanların alışkanlıklarını, adetlerini dikkate de aldığı için yemin etmeyi mübah bir davranış olarak kabul etmiştir. Aslında hani yeminin bir alışkanlık haline getirilmesi, sürekli böyle olur olmaz yerlerde yemin edilmesi... Çok çok doğru görülmemekle beraber eğer usulüne uygun bir şekilde yemin edilmişse ki öncelikle hani usulüne uygun olarak e, bu yeminlerin yerine getirilmesi yani yapılması gerekiyor. Sonra da bunlara e, sadık kalınması, sadakat gösterilmesi gösterilmesi de dinimizin e, Müslüman bireyden istediği, arzu ettiği hususlardan bir tanesidir. Tabi yeminlerle ilgili hani uzun bir ayet vardır Maide suresinde hangi yeminlerden e, dolayı sorumlu olduklarımızı anlatan bir ayettir e, e, bu ayet kerime. Onun devamında waḥfatu ʾimānukum e, buyurulmaktadır ki yani yeminlerinizi koruyorsunuz muhafaza ediniz anlamına gelmektedir. Bu ne demek? Yani mümkün mertebe yemin etmeyiniz ama bir kere de bir kez de yemin etmişseniz artık ona sadakat gösteriniz onun gereğini yerine getiriniz anlamındadır. Yine bir başka ayet-i kerimede ve efu bi ahdillahi iza ahadtum ve la tanqudül eymana ba'de telkidihâ ve kad cealtumullahâ aleykum kefîlen inallâha ya'lemu mâ taf'alûn buyrulmaktadır. Yani bu ayet-i kerimede de Allah adına yaptığınız ahitleri yerine getirin. Allah'ı kefil tutarak kuvvetlendirdikten sonra yeminlerinizi bozmayın. E, şüphesiz ki Allah yaptıklarınızı bilir e, buyrulmaktadır. Dolayısıyla Değerli izleyenler bir Müslümanın mümkün mertebe yemin etmemesi ama yemin etmişse de bunun gereğini yerine getirmesi gerekir. Çünkü yemin etmek demek belli bir konuda Allah'ı şahit tutmak anlamına geliyor ki yani bu şehadetin gereği olarak Müslümanın da buna sadakat göstermesi son derece önemlidir. Bu nedir? Buna sadakat göstermek ne demek? Mümkün mertebe bir konuda yemin edilmişse eğer o da meşru bir konuyla ilgiliyse e, o yemini bozmamak için elimizden geleni yapmamız gerekir. Ama bir şekilde yemini bozmak durumunda kalmışsak da onun e, kefaretini ödeyerek yine bu yeminin gereğini yerine getirmiş olmamız gerekiyor. E, Ayet-i Kerimelerde e, Estağfirullah لَا <gülüyor> يُعَخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ ف۪ي اَيْمَانِكُمْ وَلَاكِ يُعَخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْاَيْمَانِ فَكَفَّارَتُهُ İtgamu 10 masakine min avsat mı atutgamun ahlikum, av kisvethum, av tahril rıqba. Fman limyjed fasiyam 3 ayam. Zerlik yekfvarot eymani kum Yani Allah bilinçli olarak yaptığınız yeminlerden size sorumlu tutar. Hani ayetin başında. Böyle bilinçsizce, lağıv yani boş yere yapmış olduğunuz yeminlerden dolayı sizlere sorumlu tutmaz. Ancak bilinçli olarak yaptığınız yeminlerden dolayı sizlere sorumlu tutar. Bunun kefareti de kendi aile bireylerinize yedirdiğinizin ortalamasından on fakiri doyurmanız veya onları giydirmeniz ya da bir köleyi hürriyetine kavuşturmanızdır diyor ayet-i kerimede. Eğer bunları bulamıyorsanız bunları bulamayan kimse de yine ayetin devamında 3 gün oruç tutar. İşte yeminlerinizin kefareti budur. Yemin ettiğiniz zaman yeminlerinizi tutunuz. Daha önce ayetin devamını okumuştuk. Vahfadû eymanekum yani yeminlerinizi muhafaza edin buyurulmaktadır. Peki yemin kalıpları nelerdir? Ee, tabii daha önce de yani biraz önce de söylediğim gibi yemin Allah'ın adı anılarak ya da onun bir sıfatı eklenerek e, yapılan e, yani gerçek anlamda usulüne uygun olarak yapılan yemin bu şekildedir. Ama sadece e, sadece Allah adına da yapılmayabilir. Yani bir insanın yaşamış olduğu toplumda örf ve adet olarak yemin anlamına gelecek her türlü sözlerle de yemin yapılmış e, olabilir. Hatta e, talak ya da e, köle azadına bağlanarak da bu şekilde yeminlerde e, söz konusudur. E, i̇sterseniz yani bu, bu anlamda biraz daha bu işi açarak hangi sözlerle yemin yapıldığını biraz da kategorilere ayırarak yani kısımlara ayırarak e, belirtmeye çalışalım. E, en çok bilinen ve uygulanan yemin kalıbı kasem suretiyle yapılan yemindir. E, genellikle vallahi billahi tallahi denilerek yapılan yemin. En çok yani bütün toplumlarda, Müslüman toplumlarda kullanılan yemin şeklidir. Mesela işte vallahi şunu görmedim. Billahi yarın geleceğim cümleleri bu şekilde yapılan yeminlere örnek olarak kabul edilebilir. Ya da mesela işte Allah şahit, Allah'a yemin olsun ki, Allah adına an içerim ki. İşte aziz olan Allah hakkı için gibi kalıplarda e, aynı şekilde hani bu kasem dediğimiz kasem suretiyle yapılan e, yemin e, tarzlarına e, dahildir. Buna e, örnektir. E, Allah adı anılmadan yani doğrudan doğruya işte üzerime yemin olsun ki, üzerime and olsun ki işte kasem ederim, yemin ederim, şehadet ederim. E, ve de buna, buna benzer e, bazı kalıplarla bazı ifadelerle de yeminler yapılabilir. Mesela işte şu yemeği yemek bana haram olsun gibi bazı cümleler de kurulabilir bazı toplumlarda. Her ne kadar burada Allah'ın adı ya da sıfatları geçmemiş bile olsa bunlar da yine yemin olarak kabul edilmektedir. Az önce belirttiğim gibi bazen talaka yani evleri sonlandırmaya bağlanan yeminler de söz konusu olabilir. Bunlara muallak yemin ya da şartlı yemin adı verilmektedir. Ee, mesela bir işi, yani bu, bu nasıl yapılıyor? Genellikle bir işi yapıp yapmama e, kararlılığımız e, talaka yani boşamaya e, bağlanmaktadır. Daha önce işte köle azadı da bu şekilde e, gündeme geliyordu. Ama günümüzde artık kölelik durumu söz konusu olmadığı için daha çok e, boşama ile irtibatlı olarak bunu anlatabiliriz. Mesela... İşte şunu yaparsam, işte karım boş olsun, bir daha Ali ile konuşursam şart olsun gibi, 3'ten 9'a şart olsun gibi e, ifadeler de. Eğer burada da tabii ki hani yemin, şey boşama kastı varsa, bu boşama olarak algılanır. Ama e, klasik dönemde bazı fıkıh bilginleri ve günümüzde de çağdaş İslam bilginlerinin çoğunluğu yani böyle cümleleri doğrudan doğruya eğer boşama kastı yoksa sadece bir olayı, bir olguyu, bir sözü kuvvetlendirmek, pekiştirmek anlamıyla bunlar söylenmişse yemin olarak değerlendirilmesi yönündedir. Şu anda tercih edilen noktada bu şekildedir. Yani çünkü buralarda kişinin kasti eşinin boşamak değil, daha çok belli bir eylemi yapıp yapmama konusunda. Bir yönlendirme ya da bir engel olma kastının olduğu açıktır değerli izleyenler. Evet bir başka yemin yemin tarzı da yani yemin kalıbı da örf, örfün yani örfen yemin olarak kabul edilebilecek bazı cümlelerle, sözcüklerle, ifadelerle yapılan yemindir. Yani burada yine Allah'ın adının ya da bir sıfatının kullanılması söz konusu olmayabilir. Ama mesela işte ekme bizim toplumumuzda çokça kullanılan ekmek Kur'an çarpsın, Musaf hakkı için, peygamber hakkı için, Kâbe hakkı için, işte çocuklarının ölüsünü göreyim, şart olsun gibi hani bu tür kalıplarda e, yine e, o örfte eğer yemin olarak telakki ediliyorsa dinimize göre de yani fıkhen de bunlar yemin olarak kabul edilmektedir. Evet. Yani bazı e, fıkıh ve ilmihal e, eserlerinde e, yani yemin edecek kimse ya Allah'a yemin etsin ya da sussun hadisi şerifine de dayanarak Allah'ın adı yahut da sıfatları dışındaki yeminlerin geçersiz olduğu yönünde de bazı sözler var. Ama genel kabul burada örfün belirleyici olduğu yani örfen bir şey yemin olarak kabul ediliyorsa onun dinen de yemin olarak kabul edilmesi yönündedir. Tabi meşru bir şey olmak şartıyla. Yani yemine bağladığımız şey meşru bir şey olmak kaydıyla. Tabi gayrimeşru bir şey olmuş bile olsa onu yapmamak gerekir. Biraz sonra belki açıklayacağız. Ama yine o da yemin olarak kabul edilecektir. Bazen e, kimi ifadelerde niyete göre yemin olarak kabul edilir. Yani örfte olsun ya da olmasın kişinin niyeti neyse yani Hangi amaçla bunu söylemişse o amaca göre değerlendirilir. Eğer burada yemin amacı varsa yemin gibi değerlendirilir. Mesela bazen e, yani haşa şöyle yaparsam kafir olayım, Yahudi olayım. Şuraya gidersem Allah'a kul, peygamberine ümmet olmayayım. Şunu yersem imansız öleyim. Hani bu tür şeye kıblem kâbe olmasın gibi Ma maalesef toplumumuzda bu tür şeyler hani dini değerler üzerine de bu şekilde olumsuz e, kendisi için olumsuz ol olabilecek ifadelerle, gayri meşru ifadelerle de yemin cümleleri kurulabilmektedir. Eğer bundan kastı gerçekten hani bu dinden çıkmak ise zaten dinden çıkmış olur, kafir olur. Ama genellikle insanlar bunu bir şeyi pekiştirmek için hani yemin anlamında bunları kullanmaktadırlar. Dolayısıyla yani bu sözlerden insan tabi tövbe etmesi gerekir, böyle şeyler söylememesi gerekir, diline de bunları alıştırmaması gerekir. Ama bu şekilde bir ifade de bulunmuşsa ee, elbette bunun gereğini yerine getirmesi gerekiyor. Verdiği sözü öncelikle tutması gerekir. Eğer tutmamışsa onun kefaretini de e, ödemesi gerekir. Evet bu şekilde yemin kavramıyla ilgili hani bu açıklamaları yaptıktan sonra ya isterseniz yeminin çeşitleri ve onun hükümleriyle ilgili devam edelim. Ee, yeminler değerli izleyenler e, hangi niyetle yapıldığına göre Üç kısma yani nasıl ve hangi niyetle yapıldığına göre 3 kısma ayrılmaktadır. Bu aynı zamanda yeminlerin hükümlerini de belirler. Çünkü bu çeşitlerine göre onların hükümleri de değişiklik arz etmektedir. Daha önceki okumuş olduğum ayet-i kerimede Allahu Teala la la yu'ahizukumullahu billaghvi fiy eymanikum buyurmaktadır. Yani Allah sizin böyle yanlışlıkla yani kas kasıtsız olarak yapmış olduğunuz yeminlerden dolayı sizleri muahaza etmez. Yani sizleri sorumlu tutmaz. Dolayısıyla yeminin bir çeşidi de yanlışlıkla yapılan yemindir. Bu yemine yemini lagv adı verilir. Hani ayet-i kerimede de geçtiği için ee, yani nedir bu? Aslında doğru olduğunu zannediyor. Bir, bir kasti olarak e, yalan yere değil de gerçekten öyle olduğunu zannederek ya da farkında olmadan böyle dil alışkanlığıyla, ağız al alışkanlığıyla sürekli hani bazı insanlar her konuşmasına bir yemin eklerler. Aslında orada yemin kastı yoktur. Ya vallahi öyle, vallahi öyle filan gibi. Bunlara mesela işte e, borcunu e, Ödememiş aslında ama ödediğini zannederek vallahi borcumu ödedim ya da bir kişiyi yani gördüğünü unutarak billahi görmedim diyor. Yani bunu bilerek yapmıyor. Gerçekten de öyle zannederek bunu yapıyor. Ya da dediğim gibi ağız alışkanlığı olarak, dil alışkanlığı olarak bunları söylüyor. Yani bu işte sürekli insanlar vallahi billahi falan derler. Bunlar boş ve hatalı, kasıtsız olan yeminlerdir. Bunları mümkün mertebe yapmamak gerekir. İnsanların dilini bu tür yeminlere alıştırmaması gerekir. Ama bunlardan dolayı herhangi bir kefarette gerekmez değerli izleyenler. Ayetin devamında şöyle buyuruluyor. وَلَاكِ يُؤَخِذُكُمْ بِمَا tumur Eyman Yani e, ama Allah sizin böyle bilinçli olarak yapmış olduğunuz yeminlerden dolayı sorumlu tutar. Dolayısıyla yeminlerin e, ikinci kısmı e, yemini münakit dir ya da münakidedir yani bilinçli e, kasıtlı olarak yapılmış olan yemindir ama aslında gerçekten de e, ölü olduğunu zannederek doğru olduğunu e, zannederek e, gelecekle ilgili bir e, olaydan dolayı ya da gelecekte gerçekleşmesi mümkün olan bir olay üzerine yapılan yemine biz Yemini e, münakit e, yani kesin ve bilinçli bir şekilde yapılan yemin anlamında e, bunu söylüyoruz. Bu ad veriyoruz. İşte vallahi bu eve bir daha ayak basmayacağım. Yani gerçekten de ayak basmama kararıyla bunu söylüyor. Bundan sonra onunla konuşursam. İşte eşim benden boş olsun gibi yeminler bunlara münakit yemin adı veriliyor. Ayet-i kerimede de belirti, belirtildiği gibi yani bu tür yeminler kişi gerçekten öyle inandığı için yaptığı için e, gerçek anlamda yemin budur. Yani kasem dediğimiz zaman da esas bu e, akla gelir. E, bu yeminin gereğini yerine getirmek gerekir. E, eğer gereğini yerine getiremiyorsak o zaman da kefaretini ödememiz icap ediyor. Bir üçüncü e, yeminimiz ise yemini gamustur. Yemin-i ise e, aslında bile bile e, yalan yere e, geçmiş bir olayla ilgili olarak ya da olguyla ilgili olarak ya da şu andaki bir e, olayla ilgili olarak yani şu anda meydana gelen bir olay hakkında bile bile ve kasten yapılan yalan yemindir değerli izleyenler. Yani burada Allah'ın adını da e, araç sallaştırıldığı için Allah'ın adını da bu, e, e, bu konuda e, vasıta haline getirildiği için bu çok büyük bir günahtır. E, o yüzden e, bunun ön, biraz sonra söyleyeceğim gibi e, Hanefilere göre kefareti bile e, söz konusu değildir. Mesela aslında borcunu kesin bir şekilde ödemediği halde vallahi ödedim. Ya da hırsızlık yapan birisinin yani vallahi vallaha da billaha da ben çalmadım demesi bu şekilde bir yemindir. Yani göz göre göre bu şekilde yemin ederek çok büyük günahtır. Zaten ramuz kelimesi de yani insanı batıran, yerin dibine geçiren anlamına geliyor. Hazreti, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yani büyük günahları anlatırken, ee, işte el yeminul Gamus'u e, bunlar arasında saymıştır. Ve e, bile bile yalan yere e, bir yemin e, yaparsa ve bu şekilde de insanların haklarını kaybetmelerine yol açarsa yani bu kimselerin kıyamet gününde Allah'ın gazabıyla karşılaşacağını ifade etmiştir. Yani o yüzden Allah'ın gazabına batıracağı anlamında batıran anlamında yeminul Gamus adı verilmiştir. Yani bu tür yeminlere. Eee bu yemin o kadar kötü bir şeydir ki yani bundan kurtulmak ancak tövbe ve Allah'ın affetmesiyle e, söz konusu olacaktır. O yüzden Hanefi mezhebi yani bu tür yemin ramuz anlamındaki yeminler yani bile bile kasten Allah'ın adı anılarak yapılan yeminlerin e, kefaretle bile telafi edilemeyeceğini dolayısıyla bunlardan kefaret gerekmeyeceğini belirtme, belirtmektedirler. Belirtmektedir Hanefiler. Ama Şafii mezhebi yani madem ki hani münakit olan yeminde e, kefaret ödeniyorsa burada hayda hayda ödenir gibi bir mantıkla bunlardan dolayı da kefaret ödenmesi gerektiğini e, belirtirler. Evet değerli izleyenler, e, yemin yeminin çeşitleri ile ilgili kısaca e, verebileceğimiz e, bilgiler şimdilik bunlardır. E, bu konuyu bitirmeden önce hani günlük hayatımızda yeminle ilgili sıkça karşılaştığımız bazı meseleleri de kısaca burada zikredip ondan sonra bu bölümümüzü kapatmış olalım. Ee, bunlardan bir tanesi şöyledir. Yani bir insan vallahi filan ve filan ile konuşmayacağım ya da filan ve filan yere gitmeyeceğim diye yani ay, aynı yeminin içerisinde iki şeyi birlikte zikretmiş olursa bu aslında tek yemin sayılır. Yani bu ne demektir? Ee, eğer bu iki kişiden sadece birisiyle görüşürsen ya da konuşursan yemini bozulmuş olmaz. Yani yeminin bozulmuş olması için mutlaka her ikisiyle de beraber görüşmüş olması gerekir. Ya da şuraya şuraya gitmeyeceğim yani işte ya işte İstanbul'a Ankara'ya gitmeyeceğim demiş olsa sadece İstanbul'a gitsen, sadece Ankara'ya gitse yemini bozulmuş olmaz. İkisine birden yemin ettiği için her ikisine gitmiş olmakla ancak yemini bozulmuş olur. Bir başka önemli şey de şudur, bir yeminin hükmü bu yeminde geçen kelimelerin, sözcüklerin o dilde anlaşıldığı anlama göre anlamları belirlenmiş olur. Yani siz bir şey yemin ediyorsunuz o yeminin içeriğinde bazı sözler geçiyor. O sözler o toplumda örf olarak nasıl anlaşılıyorsa yeminin hükmü de ona göre belirlenmiş olur. Mesela bir insan işte ben şu ağaçtan yemeyeceğim demiş olsa ya da işte evine ayak basmam demiş olsa ya da işte et yemeyeceğim demiş olsa. Şimdi işte burada eve ayak basmam demek ne demektir? Yani ayağını basmak anlamında değildir örf'e göre evin içerisine girmiş olmak anlamına gelir. Yani sadece dolayısıyla hani söz söz o sözde geçtiği gibi onun eşiğine basmakla ya da evinin duvarına basmakla bu yemini bozmuş olmaz. Örf'e göre evin içine girmekle ancak yemini bozulmuş olur. Mesela işte şu ağaçtan yemeyeceğim demek o acı meyvesinden yemeyeceğim anlamına gelir. Yani mecazen örfte bu bu anlama gelir. Ya da işte ben et yemeyeceğim demek. İşte et o örf, o toplumda hangi anlama geliyorsa o anlamda. Da. Mesela bazı toplumlarda et deyince balık akla gelmez. Ya da hatta tavuk akla gelmez. Yani et mi yiyeceksiniz işte tavuk yiyeceksiniz. Ya da işte balık mı yiyeceksiniz et mi yiyeceksiniz denilir. Demek ki eğer orada yani sığır koyun gibi anlaşılıyorsa o toplumda Yemin de ona göre e, yorumlanır arkadaşlar. Bir başka önemli nokta, eğer zorlama ve tehdit altında bir kişi yemin etmek zorunda kalırsa, e, cebir altında e, yemin etmek durumunda kalırsa, Hanefi mezhebine göre bu geçerli ve bağlayıcı bir yemindir. Ama diğer mezheplere göre bu yemin olarak kabul edilmez. Yani son olarak bir şey daha söyleyelim. Yani Bir insan eğer yeminine inşallah ilavesinde bulunursa, işte mesela yemin ederim ki yarın inşallah senin işini yapacağım şeklinde bir yeminde bulunmuş olursa bu yemin olarak kabul edilmez. Çünkü yani burada inşallahla kayıtladığı için orada bir kararlı bir yemin niyeti söz konusu değildir. Dolayısıyla ona aykırı bir davranışta bulunmuşsa kefaret ödemesi de gerekmez. Ama başta, baştan beri de Birkaç kez ifade ettiğimiz gibi yani Müslüman bireyin mümkün mertebe sözlerine, davranışlarına bu şekillerde Allah'ın adını ekleyerek bu şekilde onu araçsallaştırması, onu buralarda her yerde ulu orta rastgele kullanması yani Müslüman kimiyle çok da bağdaşmayan davranışlardır. Bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Yani bu ifadelerle yeminle ilgili bu bölümümüzü tamamlamış oluyoruz. Bir başka bölümde yine başka bir fıkhi konuyu ele almak üzere hepinizi hayırlı günler, sağlıklı günler diliyorum.